Davetçinin Sabır Azığına Olan ihtiyacı. Enes Yelgün Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a, salat ve selam Muhammed'in, alinin ve ashabının üzerine olsun. Vahyin daha başında Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem inen ayetler arasında Müddessir Suresinin ilk ayetleri de vardı. Önceki yazılarımızda bu ayetlerden çıkartabildiğimiz dersleri sıralamaya çalıştık. Özetle, Allah'ın subhanehu ve Teala, peygamberler göndermesinin hikmetlerine, davetin özünün Rabbi yüceltme olduğuna, davetin içeriği kadar onu insanlara ulaştıranın kimliğinin de önem arz ettiğine değindik. Özellikle son maddeyle alakalı söylediklerimiz davetçinin kimliğinin inşasıyla alakalı hususlardı. Davetçi, cahiliye toplumu içerisinde yaşamasına rağmen maddi ve manevi pisliklerden uzak durarak dinini muhafaza etmeliydi. Allah'ın subhanehu ve Teala peygamberine verdiği ilk direktifler bunlarla sınırlı kalmadı. Yapılacak bu büyük amelde dikkat edilmesi gereken başka bir hususa daha Allah Celle Celaluhu şöyle dikkat çekiyor. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kalkma. Müddessir Suresi 6. Ayet Kişinin ahirette yüzünü güldürecek her amelinin dünyada muhakkak bir karşılığı vardır. Meyveyi tadabilmek için öncesinde yapılması gereken şeyler, gerçekleştirilmesi gereken fedakarlıklar vardır. Allah'ın subhanehu ve Teala dinini yeryüzüne hakim kılmak için ortaya konacak fedakarlığın en büyüğünü ise peygamberler üstlenirler. Şeytansa hangi hayırlı amel olursa olsun onu ifsad etmek için uğraşır. Öncelikle amelin ihlassız bir şekilde yapılmasını teşvik eder, başarılı olamazsa ameli yaptırmamak için uğraşır. Buna da muvaffak olamazsa kibir ve benzeri hasletlerle kişinin amellerini zayi eder. Şeytanın bu oyunundan peygamberler dahi muaf değillerdir. O yüzden Allah subhanehu ve teâlâ, kendi nebisini onun nezdinde tüm davetçileri bu tehlikeye karşı uyarıyor. Ve hangi fedakarlığı yaparsanız yapın, bu sizi kibre, kendinizi beğenmeye, başkalarının gözüne bu amellerinizi sokmaya sevk etmesin diyor. Maalesef günümüz davetçileri bu uyarıyı dikkate almaktan fersah fersah uzaklar. Allah için yaptıkları ufacık amelleri dahi dillerinde büyütüyorlar. Başkalarının kalplerinde de büyümesini temenni ediyorlar. Sonuç itibariyle bereketi kendisinden alınmış amel ne dünyada ne de ahirette kişiye fayda sağlıyor. Seyyid kutup tefsirinde kalpleri bu hastalıkla dolu olanları, fedakarlıklarının hesabını tutanlar diye tanımlıyor. Evet, gerçekten bir taife var ki bunlar her ortamda Allah için yaptıklarını ve bunun sonucunda karşılaştıklarını anlatmaktan, sonra da bu vesileyle insanlara söz söyleme hakkını kendinde bulmaktan, çekinmiyor. Daha devri da gidenler yaptıkları yanlışlar kendi yüzlerine söylenince aslında her Müslümanın üzerine gerekli olan ve doğal olarak kendilerinin de yaptıkları vücubiyetleri ön plana çıkartıyorlar. Böylece yapılan eleştirilerden sıyrılmaya çalışıyorlar. Allah'ın subhanehu ve teala dininin bu kimselerin amellerine ihtiyacı yoktur. Bilakis insan düşündüğünde ortaya koyduğu bu fedakarlıkların aslında kendine fayda sağlayacağını anlayacaktır. İslam davası uğruna yapılan ameller, çekilen sıkıntılar mümin için şereftir. Allah'a, subhanehu ve Teala onun dinini yüceltmek hususunda kendisini memur ettiği için sürekli hamd etmelidir. Elbette Müslüman her şeytanın verdiği bu besmeselere karşı ayaklarını sabit tutmak, hem de Müddessir suresinde başından beri emredilenleri yerine getirmek için aza ihtiyaç duyar. İşte o azık sabırdır. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Müddessir suresi 7. ayet Sabredilmesi gereken o kadar çok şey var ki, davetçi yola çıktığı andan itibaren bir an bile olsa bunlardan ayrı kalamaz. İlk önce davetini ulaştırdığı kimselerin alay ve yalanlamalarına maruz kalır. Bu bedeni işkencelerden çok daha ağırdır. Çünkü Müslüman izzetli, kafirse zelildir. Zelil olanın izzetli olanla alay etmesi nasıl kabul edilebilir, nasıl normal karşılanabilir ki? Allah subhanehu ve teâlâ bu imtihanla karşılaşan peygamberini geçmiş nebilerden örnekler vererek teselli etmiştir.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 Kafirler küçümseyerek susturamadıkları bu davet için bu sefer kaba kuvveti devreye sokmaya başlarlar. O yüzden her çağın hababları, Bilalleri, Ashab-ı Uhudları muhakkak vardır. Sabır azıyla bu engeli de atlayan Müslümanlar bu sefer hiç umadıkları yerden vurulurlar. Beraber aynı yolu yürüdükleri, kardeş olarak gördükleri kişiler, ufacık zorluklarda söylenmeye, davayı, menhecini eleştirmeye başlarlar. Normal zamanlarda birer nasihat olarak değerlendirilebilecek bu söylemler, sıkıntı anında hançer gibi yüreklere saplanır. Allah subhanehu ve Teala onları şöyle vasfetmektedir. İnsanlardan kimi vardır ki Allah'a inandık der, fakat Allah uğrunda eziyete uğratıldığı zaman insanların işkencesini Allah'ın azabı gibi tutar. Halbuki Rabbinden bir nusret gelecek olsa mutlaka doğrusu biz de sizinle beraberdik derler. İyi de Allah herkesin kalbindekileri en iyi bilen değil midir? Ankebut Suresi 10. Ayet Bu tipler musibetler meydana gelince muhakkak birilerini kurban olarak seçerler. Nerede küçük bir eksik, kusur varsa onun üzerine yoğunlaşırlar. Yaptıklarının yanlış olduğu onlara hatırlatılınca, sinirlenip kibirli bir şekilde karşı çıkarlar. Nasihatlerin sadece kendilerine yapıldığını zannederler. Sıkıntılar bittiğinde ise sanki o sözler kendilerinden çıkmamışçasına normal bir şekilde davranırlar. Gelseler de size karşı pek hasistirler. Hele korku gelip çattı mı, üzerine ölüm baygınlığı çökmüş gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku gidince ise mala düşkünlük göstererek sizi sivri dilleriyle incitirler. Onlar iman etmiş değillerdir. Bunun için Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a göre kolaydır. Ahzab Suresi 19. Ayet Gerçekten bunlara sabretmek büyük bir iştir. Onlar ki peygambere dahi ufak bir sıkıntıyla karşılaşınca şunu söyleyebilen bir topluluktur. Ve o zaman münafıklarla kalplerinde hastalık, iman zayıflığı bulunanlar meğer Allah ve Resulü bize sadece kuru vaatlerde bulunmuşlar diyorlardı. Ahzab Suresi 12. Ayet Bu kişilerle uğraşırken yolda kaybedilen vakit insanlarda bıkkınlığa yol açacaktır. Yol uzadıkça ve hedeflenen şeyin alametleri dahi ortaya çıkmayınca sorular zihinlerde canlanmaya başlayacaktır. Acaba inandığımız şey doğru mu? Hak isek daha kısa yoldan hedefe ulaşmak mümkün mü? Menhecimizde bir sorun mu var? Bu ve benzeri soruların aklı gelmesi de insanı yarı yolda bırakacak afetlerdendir. Her şeyde olduğu gibi sabır burada da ilaçtır, azıktır. Sabredilmesi gereken şeyler elbette bunlarla sınırlı değildir. Peygamberine umumi bir emirle bunu bildiren Allah subhanehu ve Teala peygamberlerin kıssalarını peyderpey ederek, Sabredilmesi gereken şeylerin tafsilatını da ümmete göstermiştir. Davamızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 40. sayısında yayınlanmıştır.